medine ve alih ailesi ve fil kalıplar kelimeler hakkında fasl tenet o kalıplar ki ister de ister ihtiyaç şiddetli oldu, ile ihraciha min mazdari. O kalıpların masdardan çıkarmaya ihtiyaç şiddetli oldu. Ohiye o kalıplar e, ve yahu o kelimeler sitte ton altı tanedir. El-Madi bir, elmadi iki, Vel-Mudari'u üç, Vel-Emru dört, ve nehyu beş, Vesmi'l-Fa'ili altı, ve mefuli Yedi. Altı tane oldu. Mustarla beraber yedi. Şimdi e, <gülüyor> hatırlarsanız biz e, ilk bina dersinde başlarken Salfa bir tanım yapmıştık Arapça. Kim tanımı söyleyecek? Sarfın tanımını? Sen söyleyin. Aynen diyor <gülüyor> söyleyin. İlorf biha denilir Tamam. Bir tane daha yapmıştık. Bir <gülüyor> tanım daha yapmıştık. Aynen diyor <gülüyor> Yok. Yani menne tasrifu fi lugati at-tahvilu at-tagyiru wat-tahvilu ve fi sinati tahvilu al-asl vahide إِلَىٰ اِنْفْرَةٍ مُقْتَلَفَةٍ مِنْعَالٍ مَخْسُدَةٍ لَا تَحْسُولَ إِلَّا بِهَا لَا تَحْسُولَ إِلَّا Şimdi biz demiştik ki sarf ilminden bizim elde etmek istediğimiz fayda ne şu. Elimizde bir tane asıl var. Fakat biz sürekli farklı manalar ifade etmek istiyoruz. Farklı manalar ifade edince de Araplar her mana için bir tane siga belirlemişler. Biz o elimizdeki bir tane aslı sürekli döndürdüğümüz zaman işte o manaları elde ediyoruz. A Bu işlemin adı iştikak. Yani bu yapılmış olan işlemin adına da Arapçada iştikak deniyor. Yani bir kelimeden başka kelimeler e, türetmek. Burada ise e, ihraç dedi. Biz buna iştikak diyelim tam e, şeyi net olsun, e, belli olsun. Şimdi burada bir tane soru, ikinci bir soru daha var. İlk öğrendiğimiz meseleye göre, niye biz burada saymış olduğu altı tane maddeyi maslardan çıkarıyoruz? Yani bunun sebebi ne? Hatırlıyorsanız biz demiştik mi? Lugatçılar arasında ihtilaf var. Basra alimlerine göre, Basralı olan alimlere göre, kelimenin Arapçada aslı mastardır. Kelime mastardan türer demişler. Kufelilere göre, kufi olan alimlere göre ise kelimenin aslı fiil-i mazidir. Mastarda dahil olmak üzere bütün kelimeler mastardan türer. Bunu anlatmış mıydım? Bunu anlatmadım mı tanımı yaparken? Anlattım mı anlatmadı mı? Anlattım. Satürnlerde tam şimdi şöyle söyleyelim o zaman sarftan hatırlayan var mı binadan hatırlayan var mı bu dersi anlatmamışımdır o zaman şimdi Normalde Mesela biz şeyde dedi ki tanım yaparken dedi ki tahvir asıl vahidi değil mi al asli vahidi ile hemssineeti muhhtefetik dedik bu asıl nedir peki dedik, bu asıl vahiydi de kastettiğimiz şey nedir? Yani biz kelimeleri, manaları nereden elde ediyoruz diye. Bir grup alim demiş ki, ki bu Cumhur'un görüşü, genel kabul gören görüş, bunun aslı mastardır. Bu basrallar ve dediğimiz gibi genel Cumhur'un görüşü. Bir grup alim de demiş ki, bunun aslı fiili mazidir. Yani bütün fiiller veyahut da bütün ismi fail, ismi mef'ul, burada ismini vermiş olduğumuz şey, buna ne diyoruz? Demişler buna, fiil mazidir diyoruz. Bu genelde Kufelilerin görüşü. Şimdi burada e, bu bunun bize şey ne? E, bunun bize faydası ne? Bize Basralılar evvela kelimenin mastarına araştırırlar. Kelimenin maslarına bakarlar, mastarından diğerlerini e, üretirler. Kufel-i ekolüne sahip olanlar ise evvela neyi araştırırlar? Evvela baktıkları zaman e, fiil-i maziden bakarlar. Veya bunu bilmemiz, bize o ekole veya bu ekole mensup olan herhangi bir alim, bir kelime üzerinde söz söylediği zaman, herhangi bir kavusa vesaire baktığımız zaman, bu bilgi bize orada e faydası sağlar kafamızın karışmasını engeller. Terisi demek ki bu adam kufe ekolüne mensuptur. Kufe ekolüne mensup olduğu için de bu şekilde yaklaşıyor. Şimdi mastardan çıkmasının sebebi ise şu. Mastar kelimesi, mastarın tam olarak ne olduğunu lügatta bile ıstılakta mastarın ne olduğunu bize söyleyecek olan var mı? Buyur. Mastar lügatta bu ee, kök Aslı ne bu kelimenin? Sadara. Sadara. mastar kelimesinin aslı sadara kelimesi. Sadır normalde Arap luguatında ne için kullanılıyor? Sadır göğüs için kullanılıyor. Tamam? Biraz daha önde olduğu için, biraz daha öne çıkığı olduğu için bu bölgeye sadır bölgesi ediniyor bir şeyin kendinden çıktığı, yani ana nokta kabul edilip oradan yola çıktığı şeylere de mastar deniyor, çıkış noktası deniyor. Yani ha siz isterseniz buna kök deyin, ha isterseniz buna çıkış noktası deyin. Mesela Musa Aleyhisselam, <gülüyor> şeye geldiği zaman, e, Medyen kavmine gittiği zaman, قال ربين لما ازلت من حيدي فقير قال ماء خط Kalete ala Nesqi, hatta yüz tira ri'a'u ve Abu Naşeif onkâbir. İki tane kadını gördü. insanlar hepsi sulah, suluyorlar, develerini. Onlar ise kenarda bekliyorlar. Sordu kaleme katbukuma, sizin işiniz, durumunuz nedir? Niye böylesiniz? dediler ki Nesqi, hatta yüz tira hatta yüz tira. Ta ki onlar o kaynak noktadan çıkıncaya kadar, o çobanlar biz oraya gitmiyoruz. Kadın olduğumuz için onların arasına gitmiyoruz. Mastar da kelimenin çıkış noktası mesela fiilin mazininin çıkış noktası olduğu için fiil imzardan çıkış noktası olduğu için hepsinin çıkış noktası olduğundan ötürü bu kelimeye mastar denmişler. her kelimenin özüne kelimenin köküne mastar demiş. Kast edilen şey bu. İslahatta ise biz mastar dediğimizde mastardan ne kastediyoruz? Yani mesela elimizde mastar olan bir kelime var. Mastar kelimenin ifade etmiş olduğu mana nedir? Mastar olan kelimenin ifade etmiş olduğu mana mutlak olaraktan el hades bu. Başka bir şey değil. Tamam. Failin fiiline mutlak olarak da hades yani oluşum, oluş dediğimiz şey var ya oluş. O oluşu ifade ediyor. Mesela fiil ile mastar arasındaki fark nedir? Fiil de oluşa deraret ediyor. Ama fiilin bir tane fazlası var. Bir de içerisinde zaman var. Doğru mu? Mastar ise oluşa işaret ediyor ama mastarın içerisinde zamana deraret eden hiçbir şey yok. Mesela kurul dediğim zaman ben oturmak. Bu mücerred olaraktan bir fiile delalet ediyor, bu kadar bitti. Ama qahale dediğim zaman, hem oturmaya delalet ediyor, hem de oturmanın geçmiş zamanda vakı olduğuna deraret etmiş oluyor. İki tane ayrı şeye geliyor. Bu kendi özünde sadece fiilin özünü teşkil ettiği için, ismin özünü teşkil ettiği için, mana olduğu için, özünde sadece mana barındırdığı için, alimler bunu yani basralıların masları kelimenin çıkış noktası kabul etmelerinin nedeni bu demişler. Çünkü en öz, Mâna şeyde var, e, mastarda var. Diğerlerinde mutlaka öz mananın üzerine eklenmiş olan şeyler var. Demek <gülüyor> yani ki özü ifade eden şey hadestir, manadır. Bunu ifade eden tek de kelime değerimizdeki kelimelerin içerisinde demiş ki şeydir, <gülüyor> Şimdi burada, orada okuduğumuz paragraftan ikinci bir mesele de şu. Dedi ya, e, işte ihtiyaç hasıl olduğu şiddetli bir şekilde. Şu şu şu kelimeleri mastardan çıkarmamıza hediye. Şimdi birinci mesele olaraktan mesela emsireyi, emsireyi aklınıza getirin. Emsirede olan birçok şeyi zikretmedi orada. Doğru <gülüyor> mu? Yani mesela orada ne yok şu anda? i̇sm zaman yok. i̇sm mekan yok. i̇sm alet yok. Veya ı merre yok. maslar binav bina yok. Değil mi? E, başka ne yok orada? İsm Mubagali ismi faili yok. İsm-u yok. İsmi nisbet yok. Yani bizim şeyde görmüş olduğumuz birçok şey burada yok. Onlara da bizim ihtiyacımız var o zaman. Mesele şu. Birçok kitapta sadece bunları veyahut da bunlara yakın olanları zikrediyorlar. Bu diğerlerini zikretmiyorlar. Sebep de şu. Demişler ki şeyler, ee, lugatçılar dedik mastar nedir? Mastar hadestir. Yani sadece oluşa işaret eden, fiile işaret eden mücerred manaya mastar diyoruz. Demişler bu ya fiildir ya da İsimdir. Fiil ile isim arasındaki fark ne? Fiil ile isim arasındaki fark ne? Buyur. Fiil kendi içinde bir şey devlet edip bir zamana. Tamam. Edip, isim ise kendi başına bir manaya devlet eder. Üst <gülüyor> zaman <da> beraber olmaz. <gülüyor> zaman olmayan değil mi? <gülüyor> Şimdi fiil demişler, elimizdeki fiil ya ihbaldir veya o da inşaidir. İhbar ne? Bir şeyden haber verirsin. Mutlak olaraktan haber verdiği şey. içerisinde sıdık ve o da yalan. Yani doğru da olabilir, yalan da olabilir. babından her türlü şeye haberdir diyoruz. İnşa ise içerisinde yalan ve doğruluk ihtimali olmayanlar. Şimdi biz ihbar dediğimiz zaman otomatikmen ihbar. Bu ya ihbardır ya da inşaadır. ihbara hangi fiiller girer? Mazi bir de Muzari. İnşaya hangileri girer? Emir bir de nehi. İhbarla inşa anlaşılıyor değil mi? İhbar dediğimiz zaman ihbar cümlesi, ihbar kelimesi doğruluk ve yalanlık ihtimalini içinde barındıran her şeye ihbardır diyor. Qaat diyorsun mesela, oturduk. Yalan da olabilir, doğru da olabilir. Doğru mu? İnşa ise içinde doğruluk ve yalanlık ihtimali barındırmayan kelimelerle veya cümlelerde. Ok mesela, otur dediğimde bunun yalanla doğruyla bir alakası yok. Sadece ben senden oturma fiilini inşa etmeni, meydana getirmeni talep ediyorum. Bu kadar. Buna da inşa diyoruz. Dört kısım çıktı mı şimdi buradan elimizde? Orada bize anlattığı dört tane kısım buradan çıktı. İsme gelince, bu ya yapandır, bu ne? i̇sm fail Ya yapılandır, bu ne? İsm-ı full. Ya da işin kendisiyle yapıldığıdır. Yani işin kendisiyle yapılmış olduğu alettir. Bu da ne oldu şimdi? İsmi alet oldu. Kaç çeşit oldu şimdi? bir bir iki üç dört beş altı yedi. Biz şimdi oraya arttırdık. Doğru mu bir tanda? Mastar da kelime itibariyle özellikle mimli olan mastar. Hangilerini kapsıyor içinde? İsmi alet şey ismi zaman ismi mekan bir de ismi alet. Kaç oldu şimdi? On iki dört Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Geriye ne kaldı sadece burada? Mesela bizim emsilede görmüş olduğumuz. Bak, şunlar nereye dahil? Mastara dahil. Tamam. Mimli mastar, mimsiz mastar, mimli mastarı kapsadığı ismi zaman, ismi mekan, ismi alet. Geriye kalan ne kaldı bize şimdi? Mesela iki tanesi vardı. Mastar binav, bir de mastar merr. İkisi de mimsiz mastara dahil. Doğru mu? Nasr'a, nasraten, nisraten. İkisi de mimsiz, mastarın mimsiz olan kısmına dahil. Onları da yazayım. Mastari ee, marra, bir de mastari ne oldu? Ne oldu bunlar? Mimsiz mastara dahil. Kaç oldu şimdi? 12 tane oldu. İsmu taftil bir de ne vardı? İsmu taftil bir de mübarakalı ism-i fail. Bunlar neye dahil? Kim söyleyecek? Bunlar da ismi faile dahil. İsm-i failden geliyorlar çünkü bunlar, ismi failden alıyoruz. İfade ettikleri mana da hakeza öyle. Geriye kalan fiil-i ta'file ta'cuper, ikisi fiil-i maziye dahil zaten. Ma ansarahu ansarahu. Aslı ney? Ensara. Neye dahil? Ekreme. Ansara. O da fiil-i maziye dahil. Ma ansarahu ve nasirbi. Geriye ne kaldı şimdi bizim elimizde? E, i̇smi nisbet e, kaldı. Başka bize isim O ikisi de zaten nadir olduğu için onların da ekmiyor. Kalıpları değişmiyor. Çünkü hangi fiili getirirsen getir, ha isim olsun, ha fiil olsun, bunların kalıpları değişmiyor. Onun için kitaplarda genel itibariyle budur, budur, budur, budur, bunlardır. Bunları fazla zikretmiyorlar. Daha ziyade ihtiyaç neye hasıl oluyor? Bilmemiz gereken şey اِفِيلِ مَزِيلِ مُزَارِي اَمِرْنَهِ اِسْمِ فَاِلِ اِسْمِ مَفُولِ ismi alet veya bunları da beraberinde zikredebiliriz. Yani yoksa diğerleri yok, yani aklımız karışabilir. Biz emsilede em farklı farklı şeyler gördük. Farklı farklı kelimeler, sigalar gördük. Niye burada onların iştik hakkını bize anlatmadı diye sebebi bu. Anlamayan var mı bunu? Veya benim anlatamadığım bir nokta var mı burada? Mantığı anladık, buyurun şurada ismaleti alt yazınız ismin altına daha sonra mastarın yanına e, mastarın mimin yanına e, isim zaman isimken bir yine ismalet yazdım ism aleti nereye yazdım he özür dilerim tamam yanlış olmuş şu üstteki yanlış, yanlış. bunu sileceğiz bu yanlış bu normalde taksimatı bu şekilde yapması lazım ama mana itibariyle bunu da bundan türettikleri için yani mimine bir kese koyup elde ettikleri için, bu da aslında bunlara dahil. Ama normalde kitabın, mesela bizim kitabımız burada yazdığım gibi yapmış. Ama normalde yapması gereken şurada olduğu gibi, fiili yapan, fiilin, e, fiilin yapıldığı, bir de fiilin kendisiyle varsa, yapılan bir tane şey, yapılan bir tane e, alet diye. Buraya da yazabilirsiniz, isterseniz burada silip, buraya da yazabilirsiniz, fark etmez. İkileri <gülüyor> yazmışız doğru. Başka soru var mı burayla alakalı, tahtada yazdığımızla alakalı? Yok. Tam okuyalım. Ta'midden masdaru masdara gelince fedayehlü olmuyor. Min ennin kunna mimiyen ya mimi olmaktan avayra mimiyen ve tamimsil olmaktan halih olmuyor. Yani mimidir ve talayim mimidir. Fe imkan ayra mimiyin sayd ayra mimiy olursa o Ve bu mastarın Araplardan geldiği şekilde ezberleniyor. ve üzerine kıyas yapılmıyor. Diye ennahu çünkü la kıyase li mastari'zulati, sulasi kıyası yoktur. Ama mastar ulayzulati, sulasilerin dışındaki mastarlar ise kıyasiyun, kıyasidir. Şeyi duralım. Şimdi öncelikle bize niye mastar meselesini anlattı? Sebep, çünkü zaten fiillerin dedi ki, çıkış noktası, asıl noktası neresi? Çıkış noktası mastar. Ee, öyleyse önce bize neyi anlatması lazım? Mastarı anlatması lazım. Şimdi bize umumen bir kaide öğretti. Dedi ki mastar, sülasi mücerredin tabi mimsiz mastarı anlatıyor önce bize. Sülasi mücerredin mastarı her zaman nedir? Simaidir. Ne demek simaidir? Yani Araplardan onu ne şekilde duymuşsan, onun masları o şekildedir. Onun üzerine kıyas yapamazsın. Mesela ne sarayan suru ile haraca yahrucu aynı bab. Doğru mu? İkisi de birinci bab. Sen şimdi ne sarayan surunun mastarı nasılran geldiği için haraca yahrucunun masları da harcan diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü onun masları ne? Huruç. Öyle mi? Onun masları ne? Huruç. Bak arada şey var ve fark var. Niye böyle peki? Demişler işte bu semai. Yani e, sülasi mücerret olan fiillerin masları semaidir Hiçbirini birine kıyas yapamazsın. Ne şekilde gelmişse o şekilde alırsın demişler. Sülasi mücerret olanların dışındakilere gelince ise Bunlar da senedir demişler kıyasidir. Yani bir kural var. Hangi fiil o baba uygunsa sen onun maslarını o baptan getirebilirsin. Mesela baktın elinde Ferraha diye bir fiil var. Bunun masları ne Düşüneceksin. Fa'alanın masları neydi? Fa'ala yufa'ilu tef'ilen Öyleyse diyeceksen Hanım masları da tefrihandir, değişmez. Çünkü bu kıyası. Fakat bu, burada anlatmış olduğu görüş, bu genel itibariyle şeyin görüşü. Ee, kitaplarda zikredilen görüş. Fakat işin muhakkik olan alimleri demişler ki, Sülhasî mücerredin masları da şey değildir. Hepsi semai değildir demişler. İki çeşit Sülhasî mücerred var demişler. İbn-i Malik işte şeyinde bunların şeylerini de kıyas ölçülerini de bize zikretmiş. Demiş ki iki şekil sülasi mücerret fiil var. Bazısı var simaidir. Gerçekten yapabilecek bir şey yok. Araplardan o şekilde duymuşuz, o şekilde muamele ederiz. Ama bazısı da var demiş bunlar şeydir, kıyasidir. O baba uyanları buna şey yapabiliriz. O baba uyanları buna kıyas edebiliriz. Örnek ben tafsilatını buraya yazayım. İsteyen olursa içinizde bunu şey yapabilir, bunu not edip ezberleyebilir. <gülüyor> Şimdi demiş ki nişanın mantığı şu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sülasi müceled olan fiiller kaç tane mazisi nasıl var sülasi müceledi? Bizim öğrenmiş olduğumuz bablardan altı tane bab öğrendik sülasi müceled için bunların kaç, <gülüyor> kaç tane çeşidi var? Üç tane çeşidi var. Ya sağaledir ya failediş, ya fagul le. Var mıydı baştan? Bütün gördüğümüz bu üç taneden bir tanesiydi. <gülüyor> Doğru mu? Bütün görmüş olduğumuz bu üç taneden bir tanesiydi. İbn İşem e, İbn -i, İbn İşem nereden çıktı? İbn Malik diyor ki bir eğer fiil yani fiili mazi e, faale veyautta fiyle gelirse a müteahhidi oldukları durumda bunların mastarı faalendir. tamam müteahhidlerse ifade etmiş olduklarının mana müteahhide ise bunların mastarı faalendir. Yani demiş örnek mesela bak halime var elimizde değil mi halime normalde faile gibi aynı halime faile halime müteahhid mi şey mi ee, Lazım mi? Muteaddî. Alim zeydûl el Doğru mu? Alîmenin peki masları <gülüyor> ne? İlmen. Oldu mu şimdi? Alîmenin masları ilmen. Fa'len ilme. Tamam. Ne diyeceğiz peki biz şimdi bu durumda? Diyeceğiz ki işte bu simâidir. Tamam. Bu kalıba uymuyorsa eğer Diyeceğiz ki bu simâidır, buna kıyas yapılmaz, buna uyanlara geleceğiz ki diyeceğiz ki bundandır. Mesela örnek neyi verebiliriz buna? فَرِحَةً'ı örnek verebiliriz. فَرِحَةً'ın şeyini, mastarı? فَرِحَةً فَرْحَةً Oldu mu uydu mu şimdi buraya? Bak bir tanesi uydu, bir tanesi uymadı bu kaydı. Tamam? Gerçi bu zaten lazımı, bu ayrı da. Ama bu tip olanlar gelirse, bu baktan olmayanlar ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki işte bunlar kastettikleri şeylerdir, e, kıyasidir. Çünkü bu, görüşte olan alimlere göre şöyle. Bunlar çok karışık olduğu için, millet bu karışıklıktan kurtulmak için demiş ki şeydir. E, siz söyleyin adını. E, ne? Simaidir demişler, şey yoktur. Ama demişler, yok biz aslına baktığımız zaman bir kısmı kıyasidir, bir kısmı simaidir. İkinci olaraktan, bunlar lazımı oldukları zaman, bakalım ne örnek vermiş bize. Şöyle ayırmış. <gülüyor> demiş ki eğer faale lazımı gelirse faale lazımı olursa bunun masları suyurdur. demiş. Örnek haraca lazımı misal haraca zeydun karacanın masları ne? Elimizde koluç. Demiş eğer faile lazımı olursa lazımı olursa bunun masları da Bununki de bununla aynıdır. Bu da demiş ki, şey, özür dilerim, bu da fa'len'dir demiş. Geriye ne kaldı? Geriye fa'ule kaldı. Zaten fa'ulenin müteaddi olma veyahut da e, gibi bir durum söz konusu mu? Değil. Beşinci bab sadece ne için geliyordu? Sadece lazım olaraktan geliyordu? Bu da demiş iki tane mastarı var. Bu şekilde geldiği zaman. Onları da nasıl vermiş? Fa'ule bile fa'ale. فعولة bile فعالة demiş bunlar da kıyasidir. Buna uymayanlara gelince de demiş buna uymazsa eğer o zaman deriz ki bunlar şeydir. Semaidir. Buna örnek verecek olan var mı? فعولة زرفة يزرفة زرفة زرفة Mesela başka سعوبة يسعب سعوبة Mesela başka سهلا يسهل سهوله misal ba fuulatan suhuleten suubatan söylediği zerafeten faalatan ee, misal niye çünkü faale babından geldiği için bak şeye uyuyor ee, kıyas olaraktan uyuyor ha buna uymayan bir şey gördüğümüz zaman o zaman da ne diyeceğiz mesela husne usnen Doğru mu? Bir de bu var, Hasune de bu baktan, hasunenin şeyine-i mastarine Hangisine uyuyor buradan? Hiçbir tanesine uymuyor. Ne diyeceğiz bunun için? Diyacağız ki işte bu semahi olandır. Yani Araplardan bu şekilde işitilmiş olan ve bu şekilde amel edilmesi gerekendir. Burayla ilgili sorusu olan var mıdır? nasıl? Fehilen şimdi ne dedi gördün? mi? tane, Ben bilmiyorum. <gülüyor> Fariha Zeydun fahrhan. Fahrhan. Dur. Fahrhan. Ne demek fahrhan? Fahrhan da olur, fahrhan da olur. İki tane kullanım da Fariha Fer Zeydun fahrhan fahrhan. Evet. Bilmiyorum Allahu alem. Olabilir. Yani bu zaten ee, buradaki var olan şey, buradaki var olan tafsilat böyle çok fazla zikredilmediği için hani genel itibariyle kabul görmüş olan görüş işte bunlar şeydir Semaidir Ben sadece dedim ki bunu size yazdırayım. Yazmak isteyen, hafız etmek isteyen olursa aranızda bilmek isteyen tafsilat babından çok da mühim değil zaten. Buyur abi. O ben şekilde anladım. Yani... Yani buradaki bütün kuralları mücredet olan bütün fiilleri uygulayamıyoruz yani. Tabi tabi. Mesela şimdi son babla ilgili diyelim ki <gülüyor> i̇bn Malik bir tane kural koymuş. Mesela Hasune'yi uyguladık olmadı. Misal. Değil mi? Veya başka mesela fiil ne vardı? Hamura vardı. Hamura, hamran. E, misal. Yani şimdi e, hamran ile olmuyor. Şeye benziyor daha çok. Nasrana'ya e benziyor. Örneğin. Ama bab olaraktan o babtan değil. Misal veya başka bilmiyorum. E, aklınıza gelen var mı? Ama her örnek uyacak diye bir şey yok. Mesela e, e, ne var başka? Fiil, aklınıza gördüğümüz fiillerden aklınıza gelen varsa uygulayalım. Uyan uyuyor, uyan uyuyor, uymuyor. Buyuralım. Kerume. Kerume. Neydi kerumenin masları? Kerume kurme. Burada uymuyor. Husnene uyuyor. E, mesela şey uymuyor ama faale, faule buna uymuyor. Başka şeribe mesela şurben. Şeribe zeydun normalde şeribe faile gibi müteaddi ama e, ne olması lazım, nasıl olması lazım kıyasa göre ama ne gelmiş şurben gelmiş eklen. Mesela eklen uyuyor. Ekele faale gibi müteaddi ama şeye uyuyor, kıyasa uyuyor eklen demişiz. Bir olur da sanki yani kuralın anlaşılmıyor gibi, yani kuralı neden koymuşlar, böyle soru geliyor. Şöyle demişler, asıl budur. Şimdi kural, kıyas var dersen manası şu olur. Asıl budur, uymayan şazdır, olur, tamam? Yani onlara göre misal diyelim ki buna uyanlar doğrudur, normal kıyasa uymuştur. Uymayanlar ise hani biz daha önce de söylemiştik, demiştik eğer elimizde bir kaide varsa, ve Araplardan sima olaraktan bu kaydaya muhalif bir şey duymuşsak hangisini alacağız? Araplardan duyduğumuzu alacağız. Niye? Çünkü önce sema vardı sonra kaide çıktı ortaya. Yani kaide semadan daha kuvvetli değil ki biz kaideyi semanın önüne geçirelim. Her zaman o onun önündedir. Ama ne diyeceğiz? Bu genel kaide aykırıdır diyeceğiz. Var olan genel kaideye uymuyor diyeceğiz. Bu görüşte olanlara göre böyle. Yani kaidemiz budur. Buna uyanlar doğrudur. Buna uymayanlar ise Araplardan öyle duyduğumuz ve şeye aykırı olan e, kıyasa aykırı olan bu şaz var yani normalde Arap lügatında şaz. Şazın da kısımları var. es e, mesela kullanım olarak şaz olup kıyas olarak şaz olmayanlar kıyas olarak şaz olup kullanım olarak şaz olmayanlar hem kıyasta hem de kullanımda şaz olanlar hem kıyasta hem de kullanımda şaz olmayanlar. Dört tane kısmı var. Kural dışı kalan şeyler için söylüyorum. Bakmışlar eğer semada varsa demişler ki bu kıyasa göre şazdır ama sema'a göre, istihmala göre şaz değildir diye ve bu da Arap duğatında çok çok fazla var. Ama bizim kitapta okuduğumuz görüşe göre burası zaten hepsi şey, havada kalan bir tafsilat yani böyle bir tafsilat yok zaten. Tamam? İnşallah okuyalım abi. Fe'in kâne mi'minye şahit mi'min olursa fe'yumdaru fi'aynil fi'alil mudari'ayn. Müdari fiilin aynul fiiline bakılır. Fe'in kâne meftuha'n evm-e-l-mûmen şayet aynul fiil fethadır <gülüyor> ve hatta dammari ise fel mastarul mimiyu, mastarul mimiyu, zaman, ve ism-u mekân, minhu ondan mef'alun kalınmda. Fethil mîmî, mîmî fethasîlen, ve ve ...mimin ve aynul filin fethasıyla ve sükunul fâhi ve fâul filinin sükunuyla. İllâ mâ şedde ancak şazg olan bundan müstesna. Nâhul matlai mâdlâi gibi, vel mağribi, vel mescidi, vel mensiki... ...kurban kesilen yer mi? Evet, kurban kesilen yer. ...vel meşriki doğulan yer, vel mecziri develerin kesildiği yer. Tamam vel meskini vel membiti vel masriqi vel mahshiri vel mesqiti vel mecmiyi bi kesr ayni azyla, qiyasu, e, qiyasu, fetha hmm. fetha şimdi bu birinci mesele şimdi biz neyi anlatıyor bize burada şunu anlatıyor mastarı mimli yani mastarı mimli yani yani yani yani yani yani olan şeyler mastarı mimli olan kelimeler yani Mansurun gibi diyor ki biz bu kelimelerde bakarız. Şimdi burada tabii bu Zülkarne'nin ayetini bir oksana aklında mı? Sayfanın başını unutun. Zülkarne ile ilgili şey oksana bir. Burada bir örnek var da meşrik. Ashab-ı ne diyordu? Vete aşınım sadan zem ve akâf yemzâdın yiyyün Öyze var da takayım. Orası değil. Sen şeyin yok ol ya. Zulkan'ın Şimdi diyor ki elimizdeki herhangi bir tane fiil eğer muzaride burada birinci mesele ne? Fiilin muzarisini bileceğiz o zaman. Muzaride bunun aynı fiili ne olursa Fetha veya damlı olursa veya damlı olursa, bunun a, mimli mastarı, başka ismi, i̇smi? zamanı, başka i̇smi. ismi mekanı, ne kalıbında gelir? مَفْعَلُونَ gelir. Şimdi örnekler verelim bunu. Kim örnek verecek bize? Örnek. Buyur. Başka? Başka bir örnek ver, ayıp olmasın. مَخْرَجُونَ Makhracun değil mi? Bak. Şimdi bizim elimizde diyelim ki, ben çıkılan zaman, çıkılan mekanı kastetmek istiyorum. Bakacağım, ben bundan nasıl ismi zaman, ismi mekan öğreteceğim? Şey yapıyoruz da ya, şimdi iştifakı öğreniyoruz ya, yani şey öğreteceğiz. Bunun muzarisine döneceğim. Kharacanın muzarisi ne? Kharacayak rucu. O zaman bunu aynül feyli dameli. Ne diyeceğim? Otomatikmen makracun diyeceğim. Makracun. Başka örnek? Mekteb. Mekteb. Niye? Çünkü mesela ben kitapların bulunduğu mekan, yani şu şeye ne diyoruz? Mektebe diyoruz değil mi? kitaplık diyoruz. Niye buna mektebe demiş Araplar? Çünkü kitapların bulunduğu mekanı ifade ettiği için. Nasıl peki bunu üretmişler? Fiilin şeyine bakmışlar. Ketebe yektubu Aynüffeli dammeri mi bunun? aynı dammeri o zaman demişler ki bu mef'alun kalıbında gelir. Mekte bun. Bununla kitap okunan zamanı da kasteder. Yani yazı yazılan şeyi de kastedebilirsin. Zamanı da kastedebilirsin. Sana kalmış. Başka örnek verecek olan? Mesela mezebun zehebe yes hebu bak burada fethalı ne dedik aynı fiili fethalı ve da dammeli olursa ne demişiz o zaman mel Mezhebun. Mezhebundan kastımız ne gidilen mekan gidilen zaman <gülüyor> gitmek her keadaan mimli mastar olarak gitmek hepsi içerisinde var Başka örnek gelecek olan var mı? Buyurun. Meşrabun. Meşrabun. Şeribe yeşrabu. Yeş... Rabu. Şey, Yeşrabu ne diyeceğiz? Meş... Rabun diyeceğiz. Mef'alun kalbında. Tamam Bu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi burada bize bazı Şimdi diyeceksiniz ki, tek tek o örneklere bakalım. Burada şeydir dediği örnekler var ya... Ne dedi biz? dedi. normalde matliya ne demek? Matli -kamer. ayın çıkmış olduğu nokta ayın çıktığı noktaya matliya ediyoruz mesela ay gözetleme yerine ayı gözetlediğimizde burası matliya ediyoruz tala'nın muzalisi ne? tala'a yat sesli söyleyin tala'a yat luu ne olması lazım normalde bu? matla'un olması lazım Mat la. Un. Çünkü biz ne dedik? Herhangi bir fiilin muzaride aynül fe'li dammeli olursa veya fethalı olursa isim zamanı, isim mekanı mef'alun kalıbında gelir. Peki burada bize ne vermiş? Burada bize matl yokun diye vermiş. Ne diyeceğiz peki biz buna? Diyeceğiz ki bu kullanım şaz mıdır? Kurala göre şazdır. Yani bizim elimizdeki kurala göre bu kullanım şaz. Yalnız şunu söyle söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de mesela matla' kelimesi geçiyor mu? Hani en fasih olan iştaba dönelim, geçiyor değil mi? Ne diyor Allah Azze ve Celle? Hatta matla'il fecri. Doğru mu? إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَكْوِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّهُ فِيهَا بِإِذْن Hiya hatta matla'il fejr. Mef'alun natla'an. Doğru. Kur'an'daki kullanımı şey uygun. <gülüyor> Kur'an'a uygun. Demek ki bu şekil kullanımı da var. Kur'an fasih olduğu için en fasih olanını kullanmış. Kur'an'a uygun olanını kullanmış. Ama Araplardan aynı kelime matli olarak da duyulmuş. Tamam? Aynı kelime matli olaraktan da duyulmuş. Biz bunu gördüğümüz zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki normal var olan. Arabların buna dair koymuş olduğu puralar aykırıdır. Başka ne verdi bize? Macarip o şey için değil <gülüyor> yani zaten. O bir tane musaf yok mu? Zulmanin şey değil. <gülüyor> değil mi? Gara ben Arapçasını. Gara ben. Ya Değil mi? Ya grubu. Peki soru sorsam. Desen ki mesela bu yağrubu olabilmesi için bunun mazisin iki tane seçeneği var başka yok ya garab olacak ya garub olacak ya garab ya da garub olacak doğru değil mi eğer mazisinin böyle ol yani muzaresinin böyle olması için ya فعل ya نصرايان سونو ya da حسونا يحسونو nereden ben buna niye garab dedim ne garub dedim <gülüyor> beşinci bir sıfat umman den umman ama her zaman öyle olmayabilir, umumen öyle. Çünkü Kur'an'daki kullanımı böyle. Hatta ıza garabed. Değil mi? Baktığı zaman güneş için hatta ıza garabed. <gülüyor> Velhasıl. Ne olması lazım normalde, Kur'an'a uygun hali, rabun olması lazım. Mef'alun kalıbında olması lazım. Ama burada mağribun şeklinde gelmiş ki genel kullanım da mağrib. Meşrik de öyle. Kimse meşrakun demez misal tam karşılığında. Meşrakun, meşrikun derler. Yani bu iki kullanım da aykırı. Fakat burada mesela bir iki tane daha kullanım var. Örnek mesela Mescid de öyle. Sece de Nasara yansuru babında. Mescidun olması lazım. Ama Arapların kullanımında genelde Mescid olaraktan gelmiş mesela. Mensik demiş burada, Kur'an-ı Kerim'de mensek diye geçiyor. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَسِكُوهُ وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا مَفْعَالٌ جَعَلْنَا مَنْسَكًا humnasikuh har suresinde demek ki Allah Teala Kur'an'da bunda mesek kurala uygun kullanmış ama Araplardan bazen mensek diye de duyulmuş. Meşrehi söyledik zaten. Meczir diyorlar. Cezanın Arapçası ne? Cezalaya cürû. mi? Ne olması lazım? Meczerû olması lazım normalde. Çizmiş olduğumuz kurala göre meczerû olması lazım. Ama Araplar bunu meczir diye kullanmışlar. Biz de bu şekilde kullanıyoruz. Meskin de Hâkezâ öyle. Ama mesken diye kullanılıyor. Hatta genel kullanım Arapların içinde de meskin değil de mesken diye yani kullanıyorlar. Kurala uygun bir şekilde kullanıyorlar. Bazı Araplardan meskin diye de duyulmuş. Hatta burada bir haşiye vermiş. Alakası yok. Men bit demiş. Hâkezâ bu da nebete. Yen butu aslı. Mef'a men betun olması lazım ama men diye gelmiş. Faraqa yefraku mefrakun olması lazım mefrik diye gelmiş bu mahşer de öyle mesela biz de mahşer diyoruz farkındaysanız Araplar da kullanırken mahşer ediyorlar haşara yahşuru mahşerun olması lazım normalde Araplar da öyle kullanıyor ama bazı Araplar buna mahşir demişler mecmia demiş mesela Kur'an-ı Kerim'den mecmia diye geçiyor hatta ebluğa Mejma al Bahreini Musa'nın selamını yanındaki arkadaşı konuşurken hatta ebluğa Mejma al Bahreini de mesela orada da normal kurala uygun kullanmış başka Tamam. Ya bir de Masqat konuş. Masqat, Masqat böyle. Bu anlaşılır değil mi burası? Buyur. Bu konuda da bizim ne şekilde kullanmamız gerek? O halde böyle kullanmamız gereken bir şey yoksa Bunun dışında kelime olarak mı soruyorsun? Yok bunları. He. Şimdi bunlarda mesela bazısı kullanımı mesela e, me, matla örnekliyor matla ise biz matla diye kullanacağız hani kurala uygun e, Kuranda da var Araplardan da işitilmiş az olanı kullanmak yerine kafa karıştırmak yerine doğru olanı kullanacağız mecmai daha güzel öyle ama şimdi meşrik veya otomagrib mesela çokça çok kullanılan kelimeler olduğu için fıkıhta başka bablarda. E şimdi e, kurala uymuyor ama şey yok. E, bizim elimizde bu şekil kullandığına dair bir şey bilmiyoruz. Onun için evli olan şaz haliyle e, Araplardan duyulduğu yani bizim kuralımıza göre şaz ha, yoksa normalde şaz değil bizim koyduğumuz kurala nispetle şaz diyorum. Araplardan duyduğumuz şekilde kullanmak. Buyurun. Bu met lağm. Ulanda met yalamışım. Yuhmet lağm diye geliyor hatta matla'i diyor yani o matla'in cerri hattadan geliyor. Şey, yani <hık> şey gel kalmış, hatta iza balaga matla'i al-şemsi. Hatta şemsi şey geçiyor. Değil mi? Abi'ye dedim oku. Okumadı. Dedim başından oku. Şimdi musaf yok mu burada musaf? Ben şeyin şeyin konunun girişini aklıma gelmedi. Varsa mushaf. Kehf suresini aç. سالونك عن ذي القرنين حتى اذا بلغ bak burada hatta bak fiili de kullanmış beraberinde hatta iza tagrubuysa eğer o zaman ne gelmesi lazım? Magrib diye gelmesi lazım. İsmi mekanın ama Magrib diye kullanmış. Kur'an da bu şekilde kullanmış. Hatta izâ balaga matla'aş-şemsi. Burada da matla'a demiş. Hatta izâ balaga matla'a yani Kadir suresinde matla' dedi. Burada ise dedi. İki tane kullanım da demek ki iki tane kullanım da var. Matla'a dedi. Başka bakalım. O da Zülkan'ın kıssasından matla, matla diye geçmiş, tamam mı? Evet, evet. وَإِنْكَانَ kıyas فَحْمُ Ne kadar oldu derse başlayalı? Yeter mi devam edelim mi? Yeter mi devam edelim, yeter mi? Tamam inşallah. Ne kaldı bakalım? Fazla da bir şey de kalmadı. Ee, Varmış tam.